Adaptasyon Aa, Merhaba Onur Merhaba Mahir Nasılsın? Güzel bir öğleden sonra Çok Hı -hı. iyiyim sen nasılsın? Ben iyiyim, Teşekkürler. Ee, i̇stersen önce bu programın isminden bahsederek birazcık konuyu açalım. Çünkü isim konusu üzerine bayağı konuşmuştuk. Ne olması gerekiyor? Nasıl bu programın şekillenmesi gerekiyor derken? Sonra bu adaptasyon fikriyle ortaya çıktık. Ee, yani benim kafamdaki mevzudan biraz bahsedeyim önce istersen. Sonra sen de e, kendi ekleyeceklerini ekle. Tabii yapalım öyle. Farkındaysan bayağı güzel bir sıkı bir eleme e, turları da düzenledik yani adaptasyonu seçerken başka evet. e, başlıklar arasında seçtik. Ama bu aklımızda gerçekten kaldı yer etti. Evet. Şimdi adaptasyon meselesi bence e, yani felsefik olarak da içerik olarak da önemli bir konu. E, yani teknolojinin tabii ki adaptasyonla olan ilişkisi bizim ana temamız fakat genel olarak e, adaptasyon kelimesi önemli bir kelime çünkü hem ekosistemlerde hem biyolojide yani bütün e, yaşam ortamlarında, habitatlarda bir uyum süreci oluşması gerekiyor. Yeni şeylere, yeni çıkan e, koşullara e, üyelerin, bireylerin hatta işte toplumların, mikro toplumların kendini adapte etmesi gerekiyor. Sanırım hani asıl bahsettiğimiz mevzu biraz bununla ilgiliydi. Benim kafamdaki olay da şu anda olan değişimin nasıl olduğunu öncelikli olarak bir anlayabilmek. Burada da Nicholas Carr'ın yazdığı Big Switch kitabı muhtemelen çok önemli bir kitap. Aslında bütün mesele hani benim için en azından birazcık bununla başlıyor. Nicholas Carr teknoloji üzerine yazan bir eleştirmen. Bu The Big Switch isimli bir kitap yazdı. Ee, zannediyorum 4 ya da 5 sene önce. Ee, kitabın e, ikinci başlığı da Dünyayı Yeniden Bağlamak e, Edison'dan Google'a. Şimdi buradaki e, Karın anlattığı mesele e, evet. aynen enerjinin ucuzladığı zamanlardaki yani 20. yüzyılın başındaki zamanlarda nasıl ki bütün endüstri kendini değiştirdiyse 21. yüzyılda da şu anda bilgisayarın bir araç haline gelmesi ve de internet sayesinde bütün bu bilgisayarların birbirine bağlanmasıyla farklı bir enerji türü oluştu. Ve de bu enerji türü toplumu, bütün yaşadığımız ortamı yeniden şekillendirmemize sebep olacak ve uzun vadede çok büyük etkileri olacak. Sanırım adaptasyon derken bizim de hani kafamızda olan şey bu değişime nasıl herkesin kendini ayak uyduracağı diye düşünüyorum. En azından hani benim bakış açımdan programın çıkış noktalarından biri bu. En önemli noktalarından biri. Yani ayak uydurma kelimesi hem kişisel anlamda hem şirket bağlamında hem de kurumsal anlamda bizim aklımızı yer ediyor gerçekten de. Çünkü merak ediyoruz ikimiz de. <gülüyor> Kişi anlamında günlük yaşamı yaşama ve bunun hani sabah kalkıp akşam uyuyuncaya kadar geçirdiğimiz saatleri nasıl geçirdiğimiz şeklinde de bir etkisi söz konusu. Hı -hı. Yani ben seninle hatırlıyorsun bu konuları konuştuğumuz zaman en son işte Facebook'taki son değişimler. Neden Hı -hı. bu değişimler oldu, bunlar nasıl bizi etkileyecek davranış şekillerimizdeki farklılıkları konuşmuştuk. Bu anlamda sen kompleks arayüzlerin popülerleşmesinden bahsetmiştin. Mesela ben okunda tam hala bir açık değilim. Yani onu bana biraz açıklayabilir misin? Hı hı. Şimdi aslında yani belki de evet birazcık daha böyle bir teorik girişten sonra daha pratik örnekler üzerinden konuşarak ne bahsettiğimizi netleştirmekte fayda var. Evet. Bu Facebook'un yani Facebook aslında bir şirket olarak başlı başına tartışılabilecek bir konu ama. Genel olarak hani hayatımıza kazandırdığı bu e, global sosyal ağ ortamını ele aldığımızda ya da o Facebook'ı o olarak düşündüğümüzde son dönemde çok büyük değişiklikler yaptı Facebook. İşte bir şu anda yeni bir timeline, işte zaman çizelgesi e, ekleyecekler. Herkesin artık böyle bir doğumundan ölümüne kadar Facebook'ta yaşadığı e, yaşadığı hayat e, daha Görsel olarak ve de daha farklı bir şekilde yansıtılacak. İşte ne bileyim arkadaş çevreleri yere bağlı olarak ya da işte ilgi odaklarına bağlı olarak otomatik olarak şekillendiriliyor olması. Bunlar aslında böyle çok da günlük hayatımızda daha önce düşündüğümüz ya da daha önce böyle sorguladığımız şeyler değil. Bunlar böyle... Artık biraz üst düzey e, girişimler insanlar için. Fakat toplum öyle bir şekilde hazırlanmış ki, öyle bir şekilde artık bu işin içine girmiş ki kimse çok da yadırgamıyor. Yani çok büyük değişiklikler aslında yaptıkları şeyler, adapte olabilmek için. Fakat e, bunları yapabiliyorlar. Çünkü herkes hazır. E, kompleks yani, arayız... E, kompleks arayızı açıklamadan şunu sormak istiyorum yani... Dediğim gibi bu konuda merakım çok fazla. E, bunu yapmak zorunda mıyız? Bence değiliz. Fakat teknoloji... yani sen, Mesela bu noktada senin aslında çok e, faydalı bir açıklaman olabilir diye düşünüyorum. Çünkü teknoloji öyle faydacı bir şey ki... E, yani bir noktadan sonra aslında bize ekstra faydalar üretmeye çalışıyor. Yani en önemli sattığı şey fayda olduğu için... Yani ne bileyim işte yeni bir... E, ilaç çıkıyor ya da yeni bir e, hastalık çözümü üretiliyor belli makineler sayesinde ya da belli teknolojiler sayesinde. Ve bunun çok net bir sonucu var işte bizi daha iyi bir yaşama, e, yaşam koşulu sağlayabilmek, hayatımızı uzatmak vesaire İnsanlar kesinlikle mutlak bir fayda arayışı içindeler teknolojide. Ve de teknoloji de ekonomisinin böyle bu şekilde döndüğünü bildiği için sürekli olarak bize yeni faydalar üretmeye çalışıyor. Fakat şu anda geldiğimiz noktada belki e, biraz ekstra ve gereksiz faydalar üretiyor olabilir. Hatta faydadan belki de artık e, bir, yani çünkü faydanın algılanış açısından bize bazı zamanda zarar getirdiğini de düşünüyorum. Yani ben faydayla zarar arasındaki klasifikasyonda bir kategoriler arasında bir geçişkenlik olduğunu düşünüyorum. Şimdi biz iktisatçılar olarak baktığımız zaman olaya işte var bir tarafta zaman harcıyorsun. Yani nakitin yanında zaman en büyük değer. Bunun sayesinde faydaya ulaşmaya çalışıyorsun. Fakat harcadığın zaman, faydayla karşılaştığınız zaman arada bir şey varsa, arada bir farklılık varsa ve gittikçe daha fazla... Zaman harcayıp aynı zamanda daha az elde etmeye başladıysan, o zaman bir sorun söz konusu olabilir. Yani, e, evet, bu belki... aslında Hı. bu aslında çok basit hani günlük hayatta bile gözlemleyebileceğimiz bir durum. Çünkü insanlar artık e, aynı sokakta gidecekleri restoranın numarasını bile hatırlamayıp e, akıllı telefonlarından işte iPhonelarından ya da neyse artık işte e, Android telefonlarından e, Google Maps açıp Restoranın ismini yazıp adresi bulup hatta yön tarifini alıp o şekilde gitmeye çalışıyorlar. Oysa hani normal eskiden yaptığımız şekilde yaptığımızda bu iş sadece 5 saniye sürüyordu. Çünkü sokak ismini ve de adresin numarasını bakıp sonra kapı numaralarına bakarak gidiyorduk. Fakat şu anda herkes inanılmaz ciddi bir iş gücü sarf ediyor bunu yapmak için. Ve de... En sonunda düşündükleri şey ben teknolojiden faydalandım oluyor. Çünkü işte bu var, böyle bir tool var. Ben bundan faydalanıyorum. Adresi bulabiliyorum, yönümü de bulabiliyorum. Oysa ki o, onu yapana kadar harcadıkları efor eskiye oranla çok daha fazla. Ve de işte benim de en çok kafamı kurcalayan mesele bu son zamanlardaki gelişmelerle ilgili. Teknoloji bu faydaları ekonomiye dönüştürmek için aslında birazcık da toplumu... Kandırıyor bir noktada çünkü oldukça evet çünkü bir fayda olduğundan bahsediyor fakat hani bunun bunun gerçekten kritiği ya da bunun gerçekten değerlendirmesi çok sağlıklı olarak yapılıyor mu emin değilim yani çok nadir sayıda insan var bu konu üzerine düşünen ve yazan. yani şu anda biliyorsun Amerika'da en büyük olaylardan biri yani konularımız arasında değil ama yeri gelmişken söyleyeyim. Pazartesi günü iPhone 5 e, duyurusu yapılacak. Yani şu anda mesela New York şehrinde gerçekten insanlarla konuştuğunda hani bunu bilmeyen neredeyse yok. Yani bu kadar önemli bir olay bu. Yani insanlar dünyada ne bileyim işte Somali'de açlık var. işte Asya'da tayfunlar var vesaire. Çok ciddi sıkıntılı olaylar var dünyada. Bunu bilmiyorlar. Fakat iPhone 5'in e, press konferansını yani basın duyurusunu, saatini dahi biliyorlar yani ne zaman olacağını. Çünkü onu bekliyorlar. Ya, biraz da umut dünyası tabii Mahir. Yani sanki bu iPhone 5, 6, 7 ve diğer işte e, gelişimler geldikçe sanki biz bazı sorunları daha çabuk çözebilecek seviyeye geleceğiz şeklinde bir umut var. Hı -hı. Yani nedir? Aramızdaki iletişim ve etkileşim çoğaldıkça bir şekilde bir farkındalık düzeyi yükselecek bir e, bir sorun teşkil ettiği zaman özellikle insani sorunlarda hemen aramızda sanki böyle önceden anlaşmışçasına bir e, toplanma söz konusu olacak ve problemi tanımlayıp çözümle gitmede çok daha eskisinden seri davranabileceği şeklinde bir umut kompalanması var. Hı hı. İlla bu hani ekonomik dünyadan da gelmiyor yani bir şekilde bence insanın kendi teknoloji ile iletişimde o tür bir umut söz konusu var. E, farkındaysan konuşuyorduk biz e, işte New York'ta son 15 günde olan olayları işte e, evet. Wall Street'te toplanan insanlar, e, evet. gençler. Bu konuyu belki birazcık e, açabiliriz çünkü bilmiyorum hani herkes ne kadar haberdar ama e, yani işte WikiLeaks'le mi başladığı belli olmayan ama işte bir kısmının inancına göre onunla başlayan daha sonra hani hemen hemen herkesin herhalde dünyada çok yakından takip ettiği işte batı dünyasının Arap Spring dediği bahar, Arap baharı e, ayaklanmalarını diyelim ya da devrimleri de diyebiliriz bilmiyorum bakış açısına göre. Teknolojiden çok etkilenerek organize olduğu vesaire söyleniyor. Ki öyle bir durum da var yani. Bunu da görebiliyoruz zaten. Sosyal ağlarda ne kadar, e, sosyal ağların ne kadar etkili olduğunu. Şimdi bu Wall Street'te de şu an son 15 gündür yaklaşık olarak böyle bir durum var bu ilginç bir Belki de teknolojinin bize sağladığı en önemli fayda bu olabilir hani Google Maps'in bize bir adres bulmasından ziyade insanların politik olarak bir değişim geçirdiklerini düşünüyorum Çünkü herkesin aynı ve işte eşit değerlerde bulunduğu bir ortamda yaşadığımız için internette, teknolojinin bize sunduğu habitatta bu da özellikle aktivist grupların kesinlikle böyle bir eskiye oranla lidersiz şekilde davranmaları ve somut bir şey ortaya koyarak ciddi bir organizasyona girebilmelerini sağlıyor. Yani herhangi bir para desteği olmadan, herhangi bir altyapı olmadan, herhangi bir kurum, kuruluş, Lider olmadan gidip kendi protestolarını çok ciddi boyutlarda organize edebiliyorlar. Şu andaki Wall Street'teki olay da bu. işte protestocular Wall Street sokağının dünyadaki bütün sıkıntıların ana kaynağı olan şirketlerin evet. Mekke'si olduğunu düşündükleri için bu sokağı işgal etmek istiyorlar. Şu anda da bunu yapıyorlar. İnternette de çok ciddi bir şekilde... Yani tabii ki belli bir e, kitlenin içinde hala ama yine de ciddi bir şekilde bununla ilgili bir e, etkileşim söz konusu. Bir sürü insan bunu takip ediyor. Bir sürü insan işte e, bununla ilgili e, bir şeyler yazıyor, çiziyor ya da işte başka yazılanları paylaşıyor vesaire. Hani bu, bu, bu ciddi olarak toplumsal bir faydaya dönüşebilir. Yani illa iyi anlamda ya da kötü anlamda değil ama gerçek etki bu tarz bir şey olabilir diye düşünüyorum uzun vadede. Yani bütün bu e, teknolojinin ekonomiyi sürekli olarak körüklemek için bize satmaya çalıştığı ekstra ve gereksiz faydalardan ziyade aslında toplumun üzerindeki değişikliği hakiki e, fayda olabilir uygarlık tarihi açısından. Doğru. Fakat ticari hayatla olan birleşimi biraz daha organik gerçekleşmedi. Çünkü eğer hani bu tür protestolar gerçekleşir. Burada çok kısa zamanda insanlar organize olabilir. Fakat süreklilik sağlamak anlamında ticari hayatın bu güdülerle ilişkisi ne olacak? Yani ben şu anda ticari hayatı ve protest kültürünü birbiriyle çok iyi bağlaşmış bir şekilde bulmuyorum. Şimdi mesela 90'lara bakıyorum. Ee, kampanyalarda işte Sprite'den başlıyor mesela Amerika'da. Ee, sen kendi şey olarak gösteriyorsun yani ben koyunları takip etmiyorum ben farklı bir insanım onun için bu şeyi içiyorum Hı -hı. Bu, e, balonlu içeceği içiyorum ee, fakat bu tabi çok kullanıldığı aynı zamanda e, işte sen kendi ayrı gösteriyorsun aynı zamanda şunu içmelisin şunu yemelisin şunu kullanmalısın şeklinde o anlamda ben yani şirketlerin çok da yaratıcı olup olmadıklarını düşünüyorum. Yani bir şekilde bizim bazı günlerimizi kullanıp özellikle geleceğe dair hayallerimizi kullanıp hemen onu kendi ürünü içerisinde bir şekilde paketlemeye çalışıyor. Al bu paketi satın al. Bundan sonra da işte bu ileriye karşı hayallerin biraz daha gerçekleşebilir şeklinde bir kandırma söz konusu. Yani hmm. e, buna eleştirişler yaklaşabiliriz ama aynı zamanda bu devam ettiriyor. Sistemi devam ettiriyor. Belki de o insanın e, protest ettiği şeylerin de devamını gerektiriyor. Yani devamını sağlıyor. Hı hı. O anlamda ben biraz hani çok bu protest kültürüne, yeni protest kültürüne hani sıcak yaklaşsam da e, o kadar mesafeliyim de diyorsun. Mesafeliyim Mahir. Evet, evet mesafeli oluyorum. Yok zaten şimdi işin ilginç tarafı hani bu bir açıdan ne bileyim yani Kendini çok net pozisyonlandırmak gibi bir durum söz konusu. Şimdi bir kısım insanlar var. Bu Arap devrimi meselesinin ya da bütün bu ülkelerde olan değişimin teknolojiyle körüklenen bu değişimin. E, gerçekten teknolojiyle mi körüklendi de aslında birazcık soru işaretleriyle dolu ama e, iyi bir şey olduğunu düşünüyorlar. Ya da bir kısım insan var. Hani bunların tamamen işte yine tipik bir komplo teorisiyle e, güçlü ülkelerin aslında kışkırtmasıyla olduğunu düşünüyorlar. E, fakat burada teknolojinin konumu çok e, ilginç çünkü aslında hani e, Wall Street'i işgal ediyor olmaları çok manidar tabii ki yani bütün Amerika'nın finans sektörü aslında dünyanın hani finans sektörü Wall Street'te ve e, bütün kapitalist sistemin hani alternatifsiz kalmış olan şu anki sistemin e, kalbi Wall Street. Fakat e, yani sen tabii ki bu konuda çok daha bilgilisin. Belki birazcık daha açabiliriz bu konuyu. Ee, ama baktığımızda aslında bütün bu eski model finans şirketleri vesaire e, yeni model teknolojik startuplar, yani işte başlangıç şirketleri diye mi çevirmek lazım emin değilim ama Türkçe'ye e, yeni fikirler bulup teknolojiyle e, insanlara ulaşmaya çalışan şirketlerin e, karşısında uzun vadede aslında çok da bir değerleri olacakmış gibi görünmüyor. Yani benim demek istediğim şey, Amerika'da özellikle gözlemlediğimiz mesele e, ekonominin çok ciddi bir teknolojiye kayması söz konusu. Hani bu insanlar aslında e, sorunun ortağı olan bir e, platform üzerinden kendilerini örgütliyorlar. Yani bunun ne kadar farkındalar emin değilim ama yani Facebook'un ya da ne bileyim Twitter'ın bir sürü sosyal ağın bugünkü değeri ya da borsadaki o şey hisseleri çok ciddi rakamlarda yani bunlar artık öyle birkaç kişinin kurduğu ve de güzel para kazandığı şirketler falan değiller bunlar ciddi büyük kurumlar hepsi ve her ne kadar boyutları hala ufak olsa da yarattıkları ekonomideki etkileri çok ciddi ölçeklerde. Ya haklısın. Arada e, bir kazanan mı olacak? İki tarafta mı kazanacak? Yoksa iki tarafta mı kaybedecek? E, bilemiyoruz. Fakat ikisi arasında gerçekten de bir etkileşim olduğu söz konusu. Ben nedense hani iş dünyasında olan oradan fayda sağlayan insanları teknolojik dünyada olan oradan fayda sağlayan insanları ve biz kullanıcı olarak e, çok fazla ayırmak gerekmediğini düşünüyorum. Yani sanki Esas sonunda hepimiz aynı şeyden geçiyoruz. Bazıları bundan daha fazla fayda sağlıyor. İşte 100 milyar dolarlık şirketler kurabiliyor 5-6 yıl içerisinde. Bazılarının hayatları değişiyor. Yani sabah kalktan akşam yatıncaya kadarki zamanı gerçekten bunlarla değişiyor. Tam belki de finansal fayda sağlayamıyor. Fakat hepimiz aynı süreçten geçiyoruz. Yani hepimiz adapte olmak zorundayız. Kişi, şirket anlamında. Arada rekabetler söz konusu ama aynı zamanda arada beraber çalışmalar da söz konusu. Ee, o anlamda çok çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. Yani belki de ben öğrencilerime hep aynı şeyi söylemeye çalışırım. Yani belki de e, insanlık tarihinin belli anlamlarda çok enteresan bir bölümünden geçiyoruz. Çünkü çok kısa zamanda hepimiz aynı anda adapte olmak zorundayız. Başka türlü yaşamamızın da e, zorlukları gün geçiştiği artıyor şeklinde. Evet bundan da biraz bahsedebiliriz. Sanırım hani programın e, yine fikir temelini oluşturan konulardan biri bu. Ee, teknolojinin ve teknolojinin şu anda yarattığı toplumun en e, katı ve de belki de çok fazla düşünülmeyen kuralı şu. İçinde değilsen yaşama şansın yok. Yani evet. artık bu ortamlarda değilsen e, büyük, gerçekten ciddi olarak global güç elde etmiş ürünlerin ya da şirketlerin sana sunduğu şeyleri kullanmıyorsan toplumun içinde bir yer edinebilmen oldukça zor. Yani işte akıllı telefonun yoksa Facebook oyu değilsen ya da ne bileyim evet. işte bir blogun yoksa hani bunların hepsi aslında e, hayatımıza son 10 senede girmiş şeyler. Fakat bunları bunları kullanmıyorsan özellikle genç bir insansan ya da iş hayatında bir insan e, bir şansın yok. Yani senin yok. artık e, yeni dünya düzeni hani bunu teknolojik anlamda kullanıyorum. Bildiğimiz yeni dünya düzeni politik e, kelimesinde değil de e, bir şansın yok. Bir birey olma şansın yok yani. Ve bu da bu da aslında oldukça düşünülmesi gereken bir konu. Yani bu insanların hepsi aslında eleştirdikleri şeyin bir parçası olarak var olabiliyorlar ancak. Doğru, başka türlü yani ormanda çığırıyorsun, söylüyorsun belki de senin için ve insanlık için çok önemli şeyler söylüyorsun ama evet. seni kimse duymuyor. Eğer bu tür araçlara sahiplenmemişsen. Evet. Ben aynı zamanda bu kurumsallaşma anlamında da bazı kurumların eskide kalmama için çok büyük bir atılımda olduğunu görüyorum. Yani mesela Türkiye örneğinden bahsedersek, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı biliyorsun bir tablet projesi de şu an gündemde. Evet, akıllı tahtadan sonra. <gülüyor> evet, akıllı tahta, tablet etkileşimli akıllı tahta. Ee, kısaca işte ilkokul 5. sınıflarda ve lise 1'den itibaren e, tabletlerin dağıtılması toplam 2,5 milyon tabletten bahsediliyor. Yani klasik kitap yerine tablet. Şimdi senin biraz önce dediğim bağlamda e, geride kalmamak için, genç insanların geride kalmamak için bir bu tür teknolojiyi sahiplenme güdüleri var ama bildiğimiz e, kurumlarda onlar da de kalmak istemiyor. Onların Hı -hı. da bazı atılımları var. Fakat bu atılımların, e, yani ders kitaplarının bilgisayar ortamına taşınmasını çok eleştirel yaklaşmak kolay değil. Doğru bir adım. Fakat adım atılırken nasıl atılacağına dair kararların çok iyi verilmesi gerekiyor. Çok fazla veya çok az adımlar da atılabilir. Çünkü zor bir konu değil mi? Evet. Ee, yani aslında bu da hani birazcık bu program böyle, bu program niye var gibi oldu ama e, bu da yani <gülüyor> e, programın en temel konularından biri sanırım hani uzun vadede eğer bu işe devam edebilirsek e, vaktimiz elverdiği ölçüde konuşmak istediğimiz en önemli konulardan biri de sanırım e, Türkiye'deki bu dinamik yapı hani bu yapı e, iyi bir şey mi kötü bir şey mi yoksa etkileri en azından ne yöne doğru olabilir bunları konuşmak gerekiyor çünkü Türkiye'de özellikle bu konu üzerine çok e, yazan çizen ya da e, bir şeyler üreten insan ...fazla yok. Sayısı kısıtlı. Fakat Türkiye... ...yani Avrupa'da da... ...bulunduğumuz için belli bir süre... ...şu anda da Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğumuz için... ...ve aslen Türkiye'den... ...gelen insanlar olduğumuz için... ...üç farklı ekolü... ...görebileceğimiz bir... ...geçmişimiz var. Bence bu çok değerli ve... ...Türkiye'deki durum... ...Avrupa'dan çok farklı. Yani Avrupa senelerdir... ...bir silikon vadisi yaratmaya çalışan... ...işte... Yani tam olarak bilmiyorum ama herhalde 8-10 çeşit farklı e, işte akıllı insan ya da işte e, skillful employment dedikleri yani yetenekli insanları Avrupa'ya çekmeye çalışan teknoloji alanında girişimler yapıyor. Hepsi başarısız oluyor. Evet, çok beyhude oldu çalışmaları gerçekten. Evet çok beyhude. Bir taraftan Amerika örneği var. Amerika hani zaten bu işin e, kesinlikle yani sahibi hani hem teorik olarak hem de pratik olarak. Bütün teknoloji kültürü, bütün teknoloji yatırımları Amerika Birleşik Devletleri'nden organize oluyor. Hani birkaç şirket dışında. Zaten onlar da muhtemelen birkaç sene eğer başarılı olurlarsa Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketler tarafından satın alınıyorlar. Fakat Türkiye e, herhangi bir, yani bu anlamda bir şey olmamasına rağmen e, geçmişi ya da kültürü ya da teorik olarak altyapısı olmamasına rağmen adaptasyon konusunda ee, çok ilginç bir örnek yani aslında bir sürü Asya ülkesinde böyle şeyler var ama e, Türkiye'de daha net görebiliyoruz çünkü aslında çok e, garip bir dengesizlik söz konusu toplumda fakat buna rağmen hani ekonomik olarak da toplumsal olarak da bir takım sıkıntılar var hala fakat e, işte herkes en son çıkan telefonlardan haberdar herkes en son çıkan e, telefon uygulamalarından dahi haberdar işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın senin dediğin gibi yapmış olduğu atılım çok radikal aslında. Hani kitapların içindeki şeyleri doğru düzgün anlatmak yerine tamamıyla böyle 50 senelik bir atlama yaparak birden çocukların eline tablet vermeyi planlıyorlar. Hani bu böyle iyi bir şey de olabilir, kötü bir şey de olabilir. Adaptasyonun hızı çok tartışmalı bir konu. Çünkü Hani Avrupa'ya baktığımızda Avrupa'nın gerçekten uzun vadede kendini değiştirip bir şeylere adapte olabilmesi oldukça zor görünüyor. Çünkü yavaşlar, çünkü konservatifler. Türkiye hiç öyle değil. Fakat ee, ee, bu nasıl bir etki yaratacak bunu da konuşmak istediğimiz için sanıyorum adaptasyon var. Kesinlikle mi? Hayır. Yani o anlamda adaptasyon eğer organik bir şekilde gerçekleşmezse ne kadar para harcasan bile ne kadar iyi niyetle olaya yaklaşsam bile başarısızlık gelebiliyor. Yani bence Avrupa örneğiyle Amerika örneği arasındaki en büyük farklardan biri Amerika'nın bunu organik bir şekilde yapabilmesi hı hı. E, illa her şey programlı ve planlı olacak anlamına gelmiyor. Kaostan yarar yaratabiliyorlar. Amerika'nın için adaptasyonu yani birçok şeyini eleştiriyoruz. Gerçekten de çok çok anlamda e, eleştiri çok açık bir toplum yapısı. Fakat teknolojik gelişmelerde organik bir yapıyı gerçekleştirebilmişler. Şimdi Türkiye örneği de tüketici olarak belki kolay adapte oluyoruz. Fakat kurumsal yapıda ve e, özellikle yarar getirici aktivite anlamında adaptasyonumuzda belirli soru işaretleri var ve zannediyorum ki bazen de şu hataya düşüyoruz. Elimize bir materyal verildiği zaman o materyalin verilmesinin e, yeterli olduğu düşünülebilir. Fakat o materyalle olan insan ilişkisinde Benimki inyamızın değişmesinden tut da düşünce şekillerimizin değişmesine kadar e, insan faktörünü biraz unutuyor olabiliriz. Belki de kurumsal anlamda da e, ileriki programlarda hani bunları da konuşma imkanı bulacağız diye düşünüyorum. Evet. E, yani şimdi bu, bu konu oldukça ilginç. Çünkü ben kendi tecrübemden de biliyorum. E, 2009 senesiydi sanıyorum. Santral İstanbul'da Uncharted haritasız diye bir sergi organizasyonu olmuştu. Türkiye'de ilk defa hani büyük ölçekte etkileşimli işlerin sergilendiği bir sergiydi. Yani Avrupa e, seviyesine yakın hatta Avrupa seviyesinde bir sergiydi. E, ve de bir sürü insan hani aslında kim bu sergiye gelecek, işte kim bu e, etkileşimli e, yerleştirmelerle, instalasyonlarla kim etkileşime geçecek falan filan. Burası İstanbul. Bir sürü insanın başka derdi var. Kimse bunlardan anlamıyor zaten falan diye düşünüyordu. Sergi e. organizasyonu yapılırken. Fakat sonuçta gördük ki bir sürü insan geldi ve ne bileyim hani toplumun hiç beklenmeyecek kesimlerinden insanlar çok daha çabuk bir şekilde ne olduğunu kavrayıp bu işlerle kendilerini kendileri arasında bir bağ kurabildiler. Yani o açıdan Türkiye'deki toplumun yapısı çok dinamik. Ben birazcık daha hayatta bir şeylerin önce teorik olarak sindirilip ondan sonra pratik olarak uygulandığında sonuç verdiğine inanan bir insanım. Fakat bir yandan da bütün bu teknolojik değişimler o kadar e, ilginç sonuçlara sebep veriyor ki bazen. Yani Türkiye'deki kadar mesela e, iyi anlamda cep telefonu kullanabilen yani bütün detaylarına hakim insan kitlesi Avrupa'da falan yok. Yani insanlar bir şey bulamadıklarında işte call center'ları arıyorlar. Yani servis hizmetini arıyorlar. Benim telefonumda şunu bulamıyorum. Ne, nasıl bulacağım diyorlar. Oysa kendi Türkiye'deki insanlar çok büyük bir tutku içindeler bu şeylere. Hani kendi ürettikleri bir şey olmamasına rağmen, üretim sürecinin altyapısını bilmemelerine rağmen sonuç ürüne çok tutkulular ve bu tutku ilginç bir e, ilişki yaratıyor. Ve bu ilişki uzun vadede aslında e, faydalı ya da iyi bir şeye de dönüşebilir. Fakat bu atlayış özellikle tablet olayını düşündüğümüzde yani e, çocuğun okuduğu kitabın içinde bir takım sıkıntılar varken bunlara odaklanmayıp birden kitabı kaldırıp tamamıyla teknolojik bir e, devrim yaparak eline tablet veriyor olmak bir deney gibi görüyorum ben aslında. Ya yani sonuçları sonuçları belli olmayan bayağı laboratuvar deneyi gibi bir şey aslında bu. Çünkü hani tablet nasıl geldi önce onun bir anlaşılması gerekiyordu bence. Yani niye bu tablet diye bir şey var artık hayatta. Ya yani bu önemli bir şey bence. Yani tabletin kendisindense eğitim üzerine konuşuyorsak. Ama bir belki, yandan da dediğim gibi deney gibi görüyorum yani konuyu. Belki ilerki aşamalarda. Kitabın tabletteki şekline e, müdahale edebilecek şekilde öğrencilerin e, girdilerini koymalarına izin verecektir diye umuyorum. Yani öyle bir dünyaya gittiğimizi düşünmüyorum ama düşünsene mesela tarihin belli algılanmasında e, dışarıdan, yukarıdan gelip aşağıya doğru empoze edilmeye çalışılan şeylerin yanında eğer sen 2,5 milyon öğrencinin e, içeriye müdahale edebilmesini ve diğer öğrencileri etkileyebilmesini düşünüyorsan yani oldukça... Kaotik bir ortam doğabilir evet. ama aynı zamanda <gülüyor> insanın hani umut kelimesinden de bahsettik. Bazı anlamlarda da umut veriyor yani çünkü artık belli şeylerin değişik anlamlarda ifade edilmesi çok sesliliğin gelmesinde önemli bir çağdayız ve bir Türkiye'li olarak da bunu da yaşamımızda istiyoruz. Yani teknoloji ekonomi bağlamında kişi kurum ve şirket e, arasındaki ilişkide belki de bizim için en umut verici şeylerden bir tanesi de Belki de e, çok anlamlılık yani bir olayı bir e, metni bir şekilde anlamanın illa söz konusu olmadığı çok çeşitli şekillerde algılanabilir. Ben o anlamda biraz daha iyimserim. Yani biraz evet. öncesi iyimser olmadığımı söylemiştim ama bu anlamda belki de Türkiye ile ilgili olduğu için e, iyimserliğe kendimi daha yakın buluyorum. Peki ben şunu sormak istiyorum hani belki bununla birazcık bağlayarak bugünkü podcast'ı yayını kapatabiliriz. Evet. Bu Türkiye'deki teknolojik yatırımlar yani bu kaynaklar ya da istenebilir mi en son büyüme rakamı açıklandı işte Türkiye dünyada ikinci Avrupa'da birinci vesaire hani bunun teknolojiyle sence ne kadar ilgisi var yani Türkiye tabii ki genç bir ülke. İleride çok ciddi bir pazar olacak vesaire. Hani bu Bunlar artık çok bilinen şeyler yani. Avrupa'da bir sürü insanı yazıp çizdiği vesaire. Ee, ama bu 2,5 milyon tablet alabilme e, şeyi e, hamlesi çok ciddi bir şey. Yani hani Avrupa'da herhangi bir ülkenin 2,5 milyon tableti bir anda alıp öğrencilere dağıtmayı planlaması gibi bir şey çok söz konusu değil. Bu ekonomik rahatlığı nasıl elde etti Türkiye ya da Nasıl e, sence, ne yöne doğru gidecek bu, bu mesele? Yani şu son zamanlardaki büyüme rakamlarındaki yeni teknolojinin yerinin çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Yani bu konuda hı hı. biraz da e, belki de rakamlara daha dikkatli bakmam gerek ama görünen o ki eski ekonominin bazı tıkanmış e, bölgeleri açıldı. E, belli anlamlarda kapital birikimi olarak işte kullanım değerinin biriktirilmesi deriz biz. O anlamlarda kişi sayısı da arttı. Yani son 10 senede bunu değerlendirecek kişi sayısı da arttı. Hem tüketim hem üretim anlamında. Fakat özellikle üretim anlamında bunun teknolojik kısmının gayet eksik olduğunu düşünüyorum. Yani biz zannetmenim ki bu büyüme rakamları bizim adaptasyon sürecimizin çok iyi bir belirtisi olsun. Aksine belki de hani eskiden adapte olamadığımız bazı yönlerde bazı açılmalar söz konusu oldu. O kadar aynı zamanda da bazı geri dönülmeyecek hatalarda söz konusu olabilir. Yani büyüme demek, %9 büyüme demek sizin belli adam adımlara doğru hamleler yaptığınızı söylemektir. Belli yatırımlar yapılıyor olabilir. Fakat bu yatırımların bazıları da illa ileriki dönemlerdeki büyümeyi de getirecek anlamına gelmez. Bazı yatırımlarda eksi olabilir yani ilerideki büyümeler için. Ben o anlamda... Biraz bekle gör politikasındayım. Yani tam da şu an e, göremiyoruz çünkü bilmiyoruz. Bir deney söz konusu. Hı hı. Hani bence deneyi yapanlar veya deneyi yapmaya da o konuda titri ve o konuda e, kapiteli olan insanlar da pek farkında değil. Yani ne deney yapılan ne olacağını biliyor. Ne de nerenin yapan biliyor. E, ben o senin o kelimeni gerçekten de sevdim. E, bir göreceğiz. Yani ben de bu sene boyunca bu podcast'i yaptığımız zaman e, bu konuda seninle konuşmak isterim yani. Biz de belki Aşama aşama bu deneyi Türkiye bazında konuştuğumuz zaman takip etme olana bulacağız. Evet. Yani bana da şöyle geliyor hakikaten Hani bu e, dinamik pozisyonu en azından son zamanlarda daha çok gözü e, çarpan Türkiye'nin dinamik pozisyonunda e, yani gerek hükümetin de politikası gereği ciddi teknolojik atılımlar olmasını bekliyorum Türkiye'de. Yani toplumu zaten bununla ilgili bir tutkusu var, bir beklentisi var, bir isteği var. Bir hazırlığı var yani bu çok görülen bir şey. ya Belki farkında olmayabilir bireyler kendileri ama dışarıdan bakıldığında bu çok net görülüyor. Ve e, biraz önce de dediğimiz gibi yani 2,5 milyon tablet alınıyor e, olması haberi toplumda e, negatif olarak hiçbir şekilde karşılanmıyor. Aksine insanlar çok ilgililer ve bir sürü soru üretiyorlar bunun üzerine. Yani bu bile evet. başlı başına bir gösterge... E, ben de yani açıkçası Türkiye'de artık yatırım konusunda ciddi insanlar olduğunu düşünüyorum. Ve bunu görerek Amerika'daki gibi organik değil ama birazcık daha belki kaotik ve hızlı bir teknoloji yatırımları devrinin başlayacağını düşünüyorum. Hatta başladığını da düşünüyorum ama pratik olarak hani gözlemleyebildiğimiz bir süreç değil ama yakında pratiğe de dönüşeceğini düşünüyorum. Bence de yakında bu projeye dönüşecektir ve hani 24-7 dedik sabah kalkmak akşam yatmak dedik. O anlamda Türkiye bazı şirketlerin de belki hayatımıza e, girme olanağı bulacaklarını düşünüyorum. Yani yalnızca dışarıdan değil hı hı. özellikle Amerika'dan değil belki zamanla o anlamda e, bizim şirketlerimizde e, tüketici hayatında yerlerini bulacaklar. Hı hı. Arada da yeni bir ilişki geliş gelişecek yani yerel tüketici ve yerel üretici arasında ayrı bir iletişimde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Hı hı. Tamam o zaman e, istersen bugünlük yayını burada noktalayalım. Birazcık böyle e, belki de daldan dala atladık ama e, konuları takip edenler ya da bu konular üzerine birazcık düşünenler için e, çok da e, birbirinden kopuk konuştuğumuzu düşünmüyorum. Evet. O zaman bir sonraki yayında buluşmak üzere diyorum şimdilik. Bir sonraki yayında buluşmak üzere. Önümüzdeki haftayı da merakla bekliyoruz gelişecek olayları. Evet, muhtemelen işte bu hani iPhone çılgınlığı üzerine birazcık konuşulabilir. Hani önümüzdeki haftanın bir kısmını en azından işgal etmesini bekliyorum ben. Hani bu, bu konunun sadece işte aletin yeni özellikleri vesaire değil. Tabii yani biz insanları... cihazda değiliz, evet doğru. Evet, zaten hani genel olarak... Konuşmaya çalıştığımız şeylerin hepsi markalar ya da kurumlar ya da cihazlar üzerinden değil. Genel olarak bu teknoloji meselesinin yarattığı atmosferin etkileri üzerine. O yüzden yine bunlar üzerine konuşabiliriz. İşte yine sosyal network, Wall Street olayı nereye gidecek onu takip edebiliriz. İlginç bir konu yani Wall Street'teki durumun nereye gideceği çok... Benim için soru işareti açıkçası. Belki Mahir bir gün kişi olarak da inebilirsin. Brooklyn'den Manhattan'a bir bize verebilirsin. <gülüyor> evet, gitmeyi planlıyorum. Dün işte New York'ta çok büyük bir e, Hawks e, dedikodu oldu. Radiohead çalacak diye. Bir sürü insan gitti Wall Street'e vesaire e, Sonra çalmadılar. Hani bunun sebebi de birazcık belirsiz şu anda. Neden böyle olduğunu kimse kestirmiyor. E, hani biri mi acaba Radiohead'i engelledi. Yoksa radio et kendimi vazgeçti. Yoksa en başından beri bir yalan mıydı? Bu çok belirli değil. Yani şurada dün akşam konuştuğum kadarıyla insanlarla. Ama e, ciddi ürünler çıkartıyorlar. Yani işte video paylaşım sitelerinde ya da ne bileyim yazılan blog yazılarında, Twitter'da yazılan şeylerde çok ciddi bir içerik var. Konunun Kendisine dair çok ciddi bir üretim söz konusu teknolojiyle birlikte. Ve ben bunu önemsiyorum. Çünkü işte 99% diye bir blok açtılar mesela. insanlar kendi Amerika'daki durumlarını açıklayıp aslında biz %99'uz, geri kalan %1 bunları yapıyor diye. Bu şey zamanında da olmuştu. Bu ikinci defa seçildiğinde bütün insanlar dünyanın geri kalanından özür dilemişlerdi. Kendi fotoğraflarını çekip özür dilerim ben ona oy vermedim ama yine o seçildi şeklinde. Biraz onun gibi yani insanları böyle e, teknolojiyle çok iyi motive edip protestoyu ciddi bir yere taşıma fırsatları var. E, bunu göreceğiz ne olacağını. Evet merakla bekliyorum. Evet. Ben de belki bir Boston'dan New York yaparım bu aşamada. <gülüyor> <Olabilir>. <gülüyor> o zaman Peki, haftaya ama... konuşmak üzere diyorum. Evet de. teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları diliyorum sana. Sana da iyi Görüşürüz. hafta sonları.